Böbrek rahatsızlığımdan dolayı 1996 yılından bu zamana kadar oruç tutamadım ama geçenlerde nafile oruç tuttuğum bir sıkıntı yaşamadım. Bundan sonraki Ramazanlarda inşallah tutmayı deneyeceğim. Ama geçmişteki tutamadıklarımın fitresini veya sadakasını vermem gerekiyor mu diyor hocam. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.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 fidyesini verecek veyahutta her bir gün için e, her bir güne dair fitre miktarı fidyesini vermekle mükellef olacaktır. Tabii maddi olarak buna da imkanı yoksa yapacak hiçbir şey yok. Tövbesi ifa eder, Mevla'ya dua eder. Kela yükellefullahu nefsen illa busaha. Allah kimseye takatından fazlasını yüklemeyecek. Ve yüklemez. Evet. Ama maddi imkanı varsa, fitre verebilecek imkana sahipse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 Canını gönlüne bırakıyorum, diyor hocam. allah Teala azzetleri neslimizi hayırlı eylesin. Amin. Asi, isyankar, tesettürüne riayet etmeyen, namazlarını kılmayan bir nesil yetiştirmekten de cümlemizi muhafaza eylesin. Amin. Şüphesiz bulu çağına eren her bir kimsenin mesuliyeti şahsına tağlık edecektir. Ama bu her bir Müslümanın duyarsız olması anlamına gelmez. Çünkü Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam bir hadis şerifinde: evet. "Menra amin kü münkeren, fel yuqayir biyedhi." Biriniz bir münkeri, bir yanlışı, bir çilkini olmaması gerekini gördüğünde eliyle ona müdahalede bulunsun. Fihlem yistati fabilisanihi. Eğer eliyle müdahale edebilme imkanına sahip değilse lisanıyla buna da imkan yoksa, fe bi en azından kalbiyle buz ederek tarafını bellesin. Evet. Ki akrabalıkta ise, bu daha üst perdede olmalı. E, çünkü netice itibariyle kardeştir, yendir, evlattır, annedir, babadır. E, bu noktada kişi daha fazla titiz davranmalı. Ama e, bu titizlik de belli kurallar doğrultusunda. Yani anlatılacak, tebliğ edilecek, yanlış olduğu beyan edilecek. ve Bundan asla sünülmeyecek, defalarca konuşulacak. Ama e, bu bir kaba kuvvete asla dönüşmemeli.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 Bir de kesim öncesinde şoklanan hayvanlar oluyor ve bu şok sebebiyle hayvan ölme ihtimali var. Evet. Ve ölmüş olan hayvan bıçak altına girebiliyor. Tabii bunlar ciddi bunlar... anlamda dikkat edilmesi, incelenmesi, araştırılması ve takip edilmesi gereken meseleler. Ki elhamdülillah bu noktada Gimdes diye bir kurum var ki bunu daha önceden de işlemiştik. Evet.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 o zaman bunu sorgulamamız lazım. E, sertifikan var mı? Tabii burada maalesef e, bu işlemi yapan farklı kurumlar da oldu. Ticari kurumlar oldu. Bunu parasal olarak yapanlar da oldu. Maalesef. E, hatta ben yurt dışında, e, Moskova'da olsa gerek bir toplantıda, yine helal gıda ile alakalı bir toplantıda, baktım e, sertifika yapan kurumlardan bir tanesinin e, temsilcisi konuşma yapıyor, gayrimüslim.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 Mehir bedeli evlenirken konuşulmamış, söylenmemiş ise evlilik devam ederken kadının o hakkı devam eder mi? Mehir nikah akdinin gereğidir. Yani akit yapıldığında erkeğin kadına vermesi gereken belli bir miktardır ki buna isim olarak mehir deniyor. Evet. Hatt-ı zatında nikah akdinde mehir konuşulmasa bile veya da da nafyaedilse bile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 Mevki itibarıyla ne kadar bir mehirle evlenmişse o onun için bir emsal teşkil edecektir. O miktar mehri sildir? Eğer konuşulmamışsa bu miktarın verilmesi. Ee, ama eğer aralarında belli bir anlaşma olursa da tarafların yani eş, e, karı ve kocanın e, bunda da bir sıkıntı olmaz. Veya kadın hakkından feragat ederse bu da caiz olacaktır. Evet. Ama nikah anında konuşulmadı, konuşulmadı ama beraberlik de daha olmadıysa bu durumda yine pazarlık aşamasında her ikisinin anlaşacağı bir rakam üzerine konuşmaları sahiptir. Ama birliktelik olmuşsa bu saatten sonra dediğimiz gibi mehrimizle gidilir. Evet. Eğer anlaşmazlık var ise...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 Değil aynı şekildeyse. Evet. Ki bunu e, evde, dükkanda belki farklı değerlendirebiliriz ama bahsettiğimiz gibi bir hakkın kullanımı, yani internet gibi hakkın kullanımı da kim kullanırsa kullansın kullanma şekli aynidir zaten. Evet. Ama burada şöyle bir sıkıntı vardır. E, onu kiralayan kimsenin onayı olması gerekir. Çünkü netice itibariyle bu sınırsız dahi olsa onun bedenini kendisi veriyor.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 Tabii bu sorunun bir hukuksal tarafı var, bir de ahlaki tarafı var. Evet. Yani fıkhi olarak meseleye baktığımız zaman bir kimse bir işçiyi kiraladığı zaman buna ecri has denir. Ecri has ile aralarındaki anlaşma ne ise o anlaşma tarafların kabullenmiş olduğu akittir. Dolayısıyla buna muhalefet edilmedikçe herkes bu akte sadık kalmak zorundadır.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 Evet hocam. Evet başka bir sorumuz hocam, ölünün ardından yedisi, kırkı, elli ikisi ve seni devriye gibi gecelerde okunan mevlitler çok gerekli midir yoksa başka zamanlarda da okunabilir mi? Tabii öncelikle hanefi mezhebine göre gerek ibadet mali ibadet olsun gerek bedeni ibadet olsun namaz bedeni bir ibadettir.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 Hocam yazda geliyor dondurma falan sorular başlamış. E, dondurma çubuklarından çıkan şifreyle araba çekilişine katılabiliyoruz. Bu çekilişe katılmak caiz midir? Ola ki araba çıktı, arabayı kullanmak veya satmak uygun mudur? Diyor hocam. E, bu çekilişler bildiğim kadarıyla iki şekilde olabiliyor. E, birinci olarak çekilişe girebilmek için bir bedel vermeniz gerekiyor.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 e, muhtemelen e, bu televizyonun sitesinde veya farklı yayın organlarında e, bu videolara ulaşmaları mümkündür. Oradan dinlemelerini tavsiye ederiz. E, evet, biz bireysel emeklilik sisteminin caiz olmadığını söylüyoruz. Vele ki bu faizli bank olsun, ve ki bu e, faizsiz diye tabir edilen finans kurumlarının sistemi olsun. E, sebep olarak da çünkü BES sisteminde sizin vermiş olduğunuz paranın